Nasrettin Hoca Bulgur pilavı yazan Ekrem Bektaş yöneten Mehmet Burhan genç seslendirenler Nasrettin Hoca Errümen Balakoğlu karısı Elif Baysal Emin Ersin Sandır Raziye ve çocuk Yaşar özlenir. Ses kayıt Ali Fırat. Kim o? Benim hanım kapıyı vurucuktan tanıyamadım mı? Ay aman hoca kapının vuruşumu olurmuş. Herkes gibi vuruyorsun işte. Olur mu Yahû? Ben kapıya üç kere vurdum. Herkes üç kere vurur hoca. Tak tak tak. Bu vuruşun ne özelliği var ki? Ama ben birinci takı önce, ikinci takı sonra, üçüncü takı da en sonra vururum. Elbette öyle vurulun hoca. Birinci tak, ikinci tak, üçüncü tak. Sahi yahu hanım sen haklısın. Hadi aç kapıyı da içeriye gireyim. Aa Ben daha kapıyı açmadım mı? Açmadın tabii hanım açsaydın beni görmez miydin? Ay sahi. Ben seni görüyorum zannettim. Doğru ya. Sen kapının öteki tarafındasın. Ah iyi bildim. Sen de öbür tarafındasın. Hadi aç şu kapıyı da ben de o tarafta olayım. Ay hoca. Bu tarafta bir şey yok ki. Ne varsa senin tarafta var. Yapma yahu. Yoksa yine yemek yapmadın mı? Aaa. Aşk olsun hoca. Yemek yapmadın mı diye sorulur mu? Yapamadın mı diye sorsana. Ne fark eder ki hanım? Ha yapmadın ha yapamadın. İkisinin de sonunda açlık var. Ah hoca sen de yemek yaptığım günleri değil de... ...yemek yapamadığım günleri görürsün hep. Bir şey gördüğüm yok ki hanım. Şu kapıyı aç da göreyim bari. Aaa! Ay sahi. Lafa daldık yine kapıyı unuttuk. Sen kapının arkasındaydın değil mi hoca? Hayır hanım ben değil. Sen arkasındasın. Olur mu hoca? Kapının arkasında olan sensin. Buraya kapının önü derler. Oraya kapının arkası derler. Hele aç kapıyı bak nasıl arkasında kalacaksın. Hani göreyim bakayım. Aaa! Sahiden de kapının arkası burasıymış. Eh ne yapalım sen kazandın hoca. Eh bari ben kazandım yemek yap da yiyelim. İyi diyorsun hoca ama evde yemek yapacak bir şey kalmamış ki. Bak ekmek bile yok. Ya ekmek yoksa açlık var demektir. Ee, benim aklıma bir şey geliyor hanım. Hadi hazırlan dışarı çıkıyoruz. Aman hoca ama. Ay geçen defaki gibi ot yemek için ahıra götürme beni. <gülüyor> Annem o bir şakaydı. Şimdi seni yumurta küçük için küvete götüreceğim. <gülüyor> Aman hoca sende de ne kadar bol şaka var. Akşam akşam benimle eğlenme de şu aklındakini söyleyip beni meraktan kurtarıver hadi. Olur hanım olur. Hani bizim Emine var ya her gördüğü yerde hoca yemeğe bekleriz deyip duruyor. Bugün yemeğe onlara gidelim. Ama hoca haber vermeden böyle birdenbire yemeğe gidilir mi? Ya yemekleri yoksa? Olsun hanım, misafir umduğunu değil bulduğunu yani. Umduğumuzdan vazgeçtik. Bir şey bulsak bari. Buluruz inşallah hanım buluruz. Hadi sen hazırlar. Bizim torunada seslen. Ne yapıyor içerilerinde o? Bilmiyorum. Mutfak tarafında bir şeyler kemiriyor orada ama. Neyse sen seslen de ben üstümü değiştireyim. Tamam tamam çabuk ol. Hey Fıtık oradan mısın? Buradayım dene. Hoş geldin. Ee, hoş bulduk fındık ne yapıyorsun mutfakta? Yapacak hiçbir şey yok dede. Mutfakta işler durmuş. Öyleyse teminden beri mutfakta ne yapıyorsun? Paralar düşüp başını yarmasın diye mutfaktaki delikleri kapatıyordum. Ya bayağı o demek mutfak o kadar kurumuş ha? Kurumuş dede kurumuş. Sakın mutfaktaki ibrit yakma kub kuru mutfak tutuşuyor ha. Eh orada şükür hiç olmazsa mutfak yerinde duruyor ya. Vallahi dede bugün duruyor ama yarın hiç belli olmaz. Hihi sen hemen hazırlan. Emine halı evine gidiyor. Yaşa dede yine bir yolunu buldun desene. Yolunu bulup bulmadığımız dönüşte belli olacak. Hadi hazırlan bakalım. İşte geldik hanım, kapıyı çalalım inşallah evlenirler. Ay hoca, geldiğimize yettik mi bilmem i̇yi ki. Ettik i̇yi ettik anneanne yettik. yoksa açlıktan gözüme uyku girmezdi. Sen sus evladım. Eh, konuşsun hanım konuşsun, ekmekle doymasak da lafla doyarız belki. Bana ben lafla doymak istemiyorum. Şişt, yavaş doyacaklar, hadi hoca çalacaksan çal şu kapıyı da ne olacaksa olsun artık canım. Tamam hanım tamam çalıyorum. Duydular mı acaba? Evdeyseler duymuşlardır. İsterseniz bağırayım. Şşşt! Sus duyacaklar. İyi ya sende duymalarını istemiyormuş. Şşşt ayak sesleri geliyor. Sus. Kim o? Hah bir adam sesi geldi. Benim ben! Ee sensin ama sen kimsin? Lafa bak yahu. Ben Hoca Nasrettin. Senle evi de aç kapıyı da içeri girelim. Senin Nasrettin Hoca olduğuna emin olmadan kapıyı açamam. Allah Allah adamın adını emin koymuşlar hala emin olamamış Emir ol Emin ağa ben Nasrettin hocayım Öyleyse ispat et Nasrettin hoca olduğunu Elinin körü anahtar deliğinden bak ben tam karşında duruyorum Heh tamam şimdi oldu hoca dur bakı Bak bak tanıdın mı Aa, sen sahiden hocasın ya şunu iyice söylesene daha sert din odanın nasıl olur be adam? Buyur hocam. <gülüyor> Gir içeriye. E, kusura bakma. Şu sıralar hırsızlar, eşkıyalar pek çoğaldı. Tedbirli olmadan kapıyı açmıyoruz. Ya ama benim sesimi de mi tanımadın? E tanıdım, tanıdım da hocam. Bu hırsızlar, bu eşkıyalar başkasının sesini de taklit ediyorlar. Ya. Biz kim gelirse gelsin kapıyı açıyoruz. Aman hocam açmamak lazım. Malum hırsızlar eşkıyalar. Aman Emine ağa hırsız bizim evde ne yapar? Amca bizim evde farelerin bile başı yarılıyor. Evladım hırsız. Oo maşallah sizin torun galiba. Torun torun biraz yaramaz da kerata çöresi kaparmıyor. <gülüyor> Gelenler kimmiş Emin efendi? Nasıl ettin o şöyle hanımı? Ben de varım ben de varım. Ha bir de torunları var. Niye ettiniz de geldiniz biz de yalnızlıktan sıkılmıştık birileri gelse de otursak diyorduk. Eh madem öyle diyor durun işte biz geldik. Eee ha. hadi hocam içeriye geçelim kapıda kaldık. Geçelim Emin efendi geçelim. Mutfak bir tarafta? Şşşt oğlum sus. Eee hey, hocam ne ettiniz de geldiniz. E şu seni torun da pek sevimli maşallah. Hadi fındık öp bakalım ben bir amcanın elidir. Öp bir amca. E, öp bakalım. Maşallah ne de tombul yanakların var mı senin böyle yavru? Ah oh, karnıma baksana amca, karnıma. Maşallah her tarafın tombul senin. İyi yemek yiyorsun galiba. Hı? Bu pek yiyemiyorum amca. Aa rejim yapma canım. Çocukta şişmanlığın zararı yoktur. Yiyebildiğin kadar ye. Ah oh, bu sam yemeyeceğim ama her zaman bulamıyorum ki. <gülüyor> Çocuk mu işte? Biz de çocukken oynadık mı yemeği unuturduk? Ben hiç yemeği unutmam. Aferin sana. Bu yaşta iyi beslenmelisin. Ama ne bilsen çocuğa fazla yüz verme. Şimdi girer mutfağa vallahi. Girsin efendim girsin. Girsin mi? Ama mutfakta ne bulursan siler süpürür bu çocuk. Süpürsün efendim süpürsün. Küçücük çocuğun yediği şeyden ne olur ki? Ben şey tabii efendim ne kadar şey yer ki? Ben olsam çok yerim tabii. Aman hocam sen yemeğe geleceğin zaman önceden haber ver, ben sana nefis yemekler hazırlatırım. Hanımefendi misafir umduğunu din bulduğunu yer Emine E ama hocam şimdi bu akşam buraya aç gelseydin mutfakta bulgur pilavından başka bir şey bulamazdın. Bulgur pilavı mı? Pek severim bulgur pilavını. Sizin bu sene bulgur nasıl olmuş? Şu pilavdan biraz getir de tadına bakalım. Olur hocam. Hanım hoo! Şu bulgur pilavından bir kaşık getir de hoca tadına baksın. Yok canım bir kaşık çok olur. Sen tencereyi getir, ben kenarından birazcık tadarım. Hah. Tencereyi getir hanım. Hoca kenarından birazcık alacakmış. Buyur hocam. Pek güzel olmuş bizim bulgur. Hı, hmm, öyle görünüyor. Dur bakayım biraz alayım. Tamam, uyanmış olduk yani. Bir şey anlamadım. Biraz daha alayım. Gerçekten güzel, hanım sen de bak bulgur pilavı pek güzel olmuş. Ay bakayım hoca bakayım. Sahiden <gülüyor> de pek lezzetli, şu tarafından da bir kaşık alayım bari. Aman dibine de bak dibine, çok güzel. Hey fındık, fındık sen de gel oğlum gel, torunun gel tadına bak. Tamam dede ben mutfakta kabak tatlısı yedim. Ya, kabak tatlısı da bu var. Var hocam var. Hanım şuraya bir sofra misafirlerimiz yesin bari. Hocanın iştahı açıldı galiba. Doğrusunu istersen hiç kapanmamıştı Emin Efendi. Evde yiyecek bir şey yoktu da. Emin Ağa'ya gidelim aç dedik. <gülüyor> <gülüyor> ah hocam ne iyi ettin. Gelmeseydin çok üzülürdüm doğrusu. Ne güzel demiş sevgili peygamberimiz. Komşusu açken kendisi tok yatan bizden değildir diye. Ya <gülüyor> doğru söfene ne ala bina. Tadizi biz bismillah diyim kaşık kıyalım bulguru. Hadi bakalım çocuklar alın kaşıkları. <gülüyor>